görüyoruz. Bugüne kadar zuhur eden şeylerin çehresinde görüyor ve diyoruz ki şu ana kadar görmediğimiz bir kısım şeyler var, haber verdin. Katiyen inanıyoruz ki riyaz katiyet içinde günü gelince bunlar da zuhur edecektir. Arpa şöyle büyüyecek, buğday taneleri şu kadar olacak, aşılana aşılana, çaprazlama yapıla yapıla, Allah'ın lütfettiği semereler, meyveler yeryüzünde öyle bine berekete ulaşacak ki, bugünkünden çok daha seviyeli insanlık müreffeh olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle dedik. Bu da mevsimi gelince zuhur edecek. O günün insanı bizim bugün dediğimiz gibi sadakte ve bil hakkine takte diyecekler. Bunlar onun mübarek, nurlu, aydınlık dünyasından gelen şeylerdir. Bugünkü meselelerde yine halk diline meseleyi dökerek değişik ilimler adına kulası olarak söylediği şeylerden birkaç tane imsal arz edecek. Dikkatlerinizi ilim mecmualarında bu meselelerin tahlillerine çekeceğim. Ben burada tahlil yapmayacağım. Balan şeyde şu kadar kalori vardır, filan şeyde şu kadar vitamin vardır, vitaminin besi vardır, benim birisi vardır, ikisi vardır demeyeceğim. Bunların hulasalarını arz etmek suretiyle sizi bu mevzuda araştırma enstitülerin yaptıkları araştırmaları neşreden ilmi mecmualara havale edeceğim. Tafsilatını okuyup göreceksiniz. Evvela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İlimler adına, hususiyle tıp adına araştırmaya teşvik buyurmuşlar. Öyle teşvik buyurmuşlar ki ondan bugüne ilimler inkişaf etmiştir. Fakat hiçbir kimse o mevzuda, teşvik mevzunda onun söylediği sözü söylemeye ulaşamamıştır. Mesela Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Ma اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاً اِلَّا اَنْزَلَ بِهِ buyurmuşlardır. Allah bir hastalık göndermiş olmasın ki akabinde hemen onun için bir tedavi yaratmış olmasın. Eğer bir hastalık varsa mutlaka Allah'ın yarattığı tedavi de vardır. Ne demektir bu? Demek ki bir gün bütün hastalıklara Allah'ın tevfik ve inayetiyle şifa bulunabilecektir. O Buhari'deki bu hadiste şifa entabirini kullanıyor. Ebu Davud rivayet ettiği hadiste li kulli da'in dawaun buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte tedavi fein inallah lem yedaa'a illa ensala bihi şifaa'en illa da'un vahid el-haram. Dikkat edin. Tedavide kusur etmeyin diyor. Allah hastalık göndermişse mutlaka arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi yoktur. O son sınır, o da ihtiyarlıktır. Hayatı uzatma çarelerini bulsalar, insanları muvakkaten bir yerde durdursalar, fakat beşer kafilesini alemi ervahtan gelip çocukluğa uğrayan, gençliğe uğrayan, yaşlılığa uğrayan, kabre giren, Berzah hayatını yaşayan, mahşere uğrayan, Cennete veya cehenneme akıp giden Beşher yolculuğunu durdurmak mümkün olmayacaktır. İnsanlar doğacak, Büyüyecek, Yaşlanacak ve sonra öleceklerdir. Ama bunun berisinde Her derde deva vardır, Allah Celle Celaluhu hazırlamıştır. Demek suretiyle Bütün araştırıcıları Mülhemunu, Ehli Hamiyeti, İlhama masar olan ilim adamlarını, ehli tahkiki araştırmaya davet ediyor. Bütçelerinizden para ayırın, araştırma enstitüleri kurun, ölüme kadar yolu var bu işin çaresini araştırın diyor. Ben bunun kadar araştırmaya teşvik edici bir söz tanımadım. Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir büyük mütefekkir, Peygamberlerin mucizelerini anlatırken enbiyanın mucizesi nasıl enbiya? Ruhani hayatta insanla rehber olmuş. Onları doğru yola sahili selamete çıkarmışlardır. Öyle de fünunu müsbet ede yani aklın ziyasına medar olan ilimlerde insanla rehber olmuş her birisi bir sahanın üstadı rehberi mürşidi olarak daima kendilerini insanlığın önünde göstermişlerdir. Bu cümleden olarak beşer maddi manevi terakkinin anahtarlarını peygamberlerden teslim almıştır. Peygamberlerin mucizeleri de o mucizelerin ulaşılabilen noktaya kadar ulaşılıp nazirini getirmeye teşvik içindir. Mesela Hazreti Mesih ölüleri ihya etmiş Kur'an anlatıyor. Ölüleri ihya etme meselesi sınır taşıdır oraya varılamaz. Neden? Çünkü adiyat orada bitiyor. Ondan öte harikalar başlıyor. İnsan kudreti, insan takati, insan iradesiyle yapılabilecek şey Allah'ın adetleri, şeriatı, fıtriye, kanunları içinde. Yani sizin bugün mekteplerde bil filmi mübaşeret ettiğiniz müsbet fenler, pozitif ilimler açısından orada her şey bitiyor. Ondan öte bir şey başlıyor. Mucize eli bir bakıma Allah'ın ihsan ettiği Peygamber gücünün sınırı. Beşer için de dikkat buyurun, bu sınır ulaşılması gerekli olan ideal bir ufuktur. Allah, enbiya-i izamın mucizatıyla beşeri beşerin varabileceği en son noktaya teşvik ediyor. Yani Seyyidina Hazreti Mesih'in mucizesiyle diyor ki ölüme kadar sizin için yol var. Her derde deva arayın, bulun. Kansere çare arayın, bulun. Eğsiyet çare arayın, bulun. Cüzama çare arayın, bulun. Vebaya çare arayın, bulun diyor. Hz. Musa'nın mucizeleriyle cansız şeylere dahi bir kısım canlı şeyler yaptırmaya kadar yolu var bu meselenin. Günümüzde bu kapı aralanmıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama beşer hiçbir zaman elindeki asayı yere atıp onu bir yılan haline getiremeyecektir. Çünkü o harikalar kuşağında cereyan ediyor. Bizim yapacağımız şeyler Allah'ın adetleri çerçevesi içinde cereyan edecektir. Mesela insanlar sözlerin en güzellerini söylemek suretiyle beyandaki sihirle insanları büyüleyebileceklerdir. Fakat bunlar Kur'an kapısına gelince teslim olacaklardır. Buna şair Lebit teslim olduğu gibi teslim olacaklardı Şair Lebit yedi muallaka şairlerinden bir tanesiydi. Bu büyük şairlerden hidayete mazhar olan tek insan denebilir. Muallaka şairlerinden, muallakat şairlerinden tek ihtida eden insan denebilir. Diğerleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş gibi tülü edip Işığının bütün başları ve kalpleri okşadığı dönemi idrak edemediler. Devirlerinin karanlıkları içinde gittiler. Şair Lebit Kullü şeyin mâ halallâhe batılû diyen şair. Allah'tan başka her şey batıldır diyen şair. Hazreti Ömer devrinde Gatsiye ile İran fethedilmiş orada bulunuyor. Hazreti Ömer Efendimiz kendisine bir mektup yazıyor, biriyle gönderiyor. Bana birkaç beyit diyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'e cevap yazıyor, İslam'dan evvel mi İslam'dan sonra mı diyor. İslam'dan sonra olsun diyor. Sureyi Bekare'yi yazıp gönderiyor. Biz başka kısa surelerden Mekke'de inip de okunurken insanın başına balyozlar iniyor gibi inen o surelerden değil. Bakara suresinde Mekki surelerde olduğu gibi ağırlığı belki çok defa hissedemiyoruz. Ama şair mülhemundan şairin kalbi Allah'tan gelen esintilere makez Bakara suresini yazıp gönderiyor ve altına şunu not düşüyor Ey Allah'ın peygamberinin halifesi gözüm Kur'an'a açıldıktan sonra şiir yazmamaya karar verdim diyor. Çünkü Kur'an'ın yanında siz ne kadar güzel söz söylerseniz söyleyiniz, bir dünya güzelliğinin yanında bütün güzellikler söndüğü gibi söner onun yanında diyor. Söz söyleyecek ve belli mesafeyi alacaksınız. Fakat orada da yine Kur'an'ın kapısına gelip her şey takılacaktır. Allah onu idrakaya muvaffak eylesin. Kuran arz etmiyorum, bir defa Rabbim fırsat vermişti üzerinde bir damlası üzerinde bir sene kadar belki konuşma imkanı doğmuştu. Yine öyle bir fırsat bahsederse ki ben iktibascı, başkalarının ilhamlarını aktaran bir insanım burada belki kendi gücümde bir kısım onun ateşini yanlarını söndürüyor Allah affetsin nakilci olarak arz etmiştim bir daha o fırsatı verir vermez bilemiyorum ama bu Kur'an bahsi sadede dönüyorum. MBI izamın mucizeleri, beşerin sırtına teşvik elini vurup, buraya kadar yolunuz var haydi yürüyün demek içindir. MBI İzam'ın mucizeleri belli bir sınır teşkil ediyor, beşer için ulaşma adına ideal ufk'da odur, çalışmalı beşer o noktaya kadar ulaşmalı, adiyat dairesi içinde her şeyi aşmalı, harikalar sınırına yanaşmalı. Bundan öte bir adım atarsam yanarım demeli, işi oraya kadar götürmeli. Tekrar ediyorum, ölüleri ihya etme noktasına kadar yolu var. Onu yapamayacaksınız, çünkü o harikalar kuşağında cereyan ediyor. Onu Allah yapar. Huvellezi yuh'i ve yumin. Hayatı yaratan odur, ölümü yaratan da odur. Ölüm bir inkiraz, bir çürüme, bir sönme, bir dağılma değildir. Allah'ın emri ve meşiyetiyle verdiği şeyin alınması demektir. Ölümü de o yaratır, dirilmeyi de o yaratır. Teşvik ancak bu kadar olur. Bütün ehli hamiyet ve ehli himmet bu teşvikten istifade edecekleri şeyleri almalı, değerlendirmeli, beşerin imdadına koşmalılar. Fakat biz bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanlığı içine alabilecek mahiyette vaz buyurdukları bu kanunun çehresinde bir kere daha sadakıt ediyoruz. Doğru söyledin, hakka, hakikata tercüman oldun. Peygamberler Sultanı'nın tıp dedik de onun tedavisiyle tıp adına söylediği sözler büyük ölçüde daha ziyade Şimdi koruyucu hekimlik dediğimiz hijyen etrafında eskilerin hıfı sıha dedikleri hususlar etrafında cereyan etmektedir. Ve bu çok önemlidir. Denebilir ki tıbbın %75-80'ini teşkil eder. Neden? Hasta olduktan sonra çare aramak çok zordur. Önemli olan hasta etmemek. Dıştan gelen hekimler sahabe-i kiram arasında dolaşmış, hasta bulamamış, müteessir dönmüşler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalplerin tabibi olan o insanın çevresinde yaşayan insanlar aynı zamanda onu cisimlerin de tabibi olarak buluyor, tavsiyeleri çerçevesi içinde yaşıyor ve hastalıklara karşı daima göğüs girebilecek durumu koruyorlardı. Koruyucu hekimlik etrafında cereyan ediyor. Hemen herkesin bildiği bir hadisi şerifi arz edeyim veba ile alakalı. Veba, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur buyurdukları dönemde öne alınmayan korkunç bir hastalıktı. Günümüzün vebası eğitsisi. O günün eğitsisi veba. Vebaya karşı her sabit titizdi ve tetikteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tembih buyurup uyarıyordu. Bu nurlu cemaat kendi içinde, kendi temizliği ve nezahetiyle yaşıyordu. Fakat Bizans kalıntıları üzerine gelince, Şam'a, Suriye'ye, Halep'e gelince, Antakya'ya gelince, Bizans'ın döküntülerinden meydana gelen vebaya ashab-ı kiram maruz kaldı. Ve veba kılıcını veya tırpanını Amvas'ta 20 bin, 30 bin sahabeyi tırpanlamak suretiyle çıkardığı asabı ı kiramın üzerine salıverdi bu vefat edenler arasında Efendimizin Necran Hristiyanlarına gönderdiği, işte bu ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah da vardı. Hz. Ömer, bağrından hançeri yediği zaman, yıkıldığı anda eğer Ebu Ubeyde hayatta olsaydı onu seçmenizi tavsiye ederdim buyurmuştu. Necranlılar bize emin bir adam gönder tam sırtımızı dönelim güvenelim onu itimat edelim dedikleri zaman Ebu Beyt'e yakum dedi Kalk ayağı bunlarla git İşte hakkıyla emin bir insan size dedi Ve cennetle müjdelenen On insandan birisiydi Bedir'de palasını babasına sallamıştı Allah Resulü Kimse babasını öldürmesin Buna rağmen Hemen her yerde babası karşısına çıktı, babası onu öldürecekti. Çaresiz kalınca palasını salladı, al Resulullah aşkına dedi. Ebu Bey de bu idi. Babayı öldürdü, istirap edebilirsiniz, din babanı öldür demiyor sana. Fakat Resulullah'a karşı bu kadar kin ve nefret besleyen o günde vardı, bugün de vardı. Hiç tükenmez. Müslümana da Muhammed'liğini yapmak düşecektir, ahlak açısından diyorum. Müslüman, din açısından Muhammed'i değildir. Müslüman, Müslümandır. Muhammed'i değil çünkü İslam dini vahiy ilahidir. İslam, Allah yoludur. Biz ahlak açısından Muhammed'iyiz, Allah öyle eylesin. Ambas'ta veba kılıcını saldı, 20-30 bin Müslümanı aldı götürdü. Hz. Ömer Gezi'ye gitmişti. Daha önce de Gezi'ye gitmiş. Ebu Ubeyde'yi çadırında görmüş. Ve çadırında sadece Bizans'a karşı savaşan orduların başkumandanı, bir tane deri, bir tane kılıncı, Gazi Osman Paşa gibi. Bir tane atı, bir tane de eyeri vardı. Ömer gözyaşlarını tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi demişti. İşte bu Ebu Ubeyde'de de, o vebada Muaz İbni Cebel'le beraber... Bir gül yaprağı gibi uçup öbür aleme gitmişlerdi. Hz. Ömer Efendimiz anvası ve banın sardığını görünce geriye dönmek istemişlerdi. Ebu Bey de efiraren min kaderillah demişti. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Naam ne nefirru min kaderillah ila kaderillah. Bu da Ömer feraseti. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum buyurdular. Fakat içinde bir ukde oldu. Acaba doğru muyum ben? Nihayet Abdurrahman bin Avf imdada koştu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Huzuru Resulullah'taydım şöyle buyurdular. İza semعتum bi'hi bi'ardin felâ takdemu aleyh. Ve izâ veqa'a bi'ardin ve entüm fîhâ felâ tekrucu firâren minh. Eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız zinhar oraya gitmeyiniz. Eğer sizde vebanın olduğu bir yerde bulunuyor iseniz şayet zinhar oradan dışarıya çıkmayınız. Rica ediyorum. Modern karantinadan farkı nedir bunun? Tecritten farkı nedir bunun? Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ömer sevinç içinde Allah'a hamd ve sena olsun diyor. İsabetli davranmış. Ama mebdeinde bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte biri üzerinde sadece tahlilen duracağım inşallah. Firre minel meczum kema min minel esed Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan uzak ol diyor, uzakta dur diyor. Dikkat buyurun. O devirde vebalardan bir tanesi de cüzamdı. Aslandan kaçtığın gibi cüzamlıdan kaç uzak ol diyor. Bir hastalıktan uzak ol demek ayakkabılarını alkaç demek değildir. Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi diyordur belki ama onu kalp ehli duyar. Nitekim bir tanesine rüyasında buyurmuşlar ki kanser için şu hususu tatbik etsinler faydalı olur. Ve bazı arkadaşlar da bunu bir iki hastada tatbik ettiler. Allah'ın inayetiyle biz ilah tesirinde gördüler. Ama meselede biraz umut, kapallık, biraz molaklık var. Bundan öte araştırmacılara araştırma enstitülerinde o meseleyi araştırmak düşer araştırsınlar gerçeğini bulsunlar meselenin. Bugün de diyordur ama fakat onu o bu otta duyanlara diyordur. Ondan uzak olan kimselere bir şey anlatmaz o. Aynı çizgide aynı frekansta kulağında onun göndermecinden gelen alıcıları tespit eden bir kulaklık varsa şayet o duyuyordur onu. Yüzamdan kaçmak ayakkabılarını alıp kaçmak demek değildir. Ona karşı ilan-ı harb'e davet ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Meseleyi tahlil ederken bir kısım eski büyüklerimizin anlattığı gibi değil. Cüzan mikrobu aslana benzediğinden dolayı arslandan kaçıyor gibi kaç. Katiyen. Bu söz Resulullah'a ait değildir. Cüzan mikrobu insanın şeklini aslana çeviriyordu ondan dolayı. Bir teşbih olabilir. Yüzü gözü yarı olan bir insan aslana benzemiyor, daha çok kediye benziyor. Bence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde ayrı bir buğut, ayrı bir derinlik araştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığa karşı muharebeye hesaplaşmaya davet ediyor. Bu hastalıktan ülkenizi, beldenizi uzak tutmak istiyorsanız şayet bu mevzuda araştırma ensülerinizi ihya edecek, çalışacak hastalığı yok edeceksiniz. Her hastalığa dediği, diyeceği gibi bu hastalığa da diyor. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahlil etmeden geçiyorum sadelik içinde bunları. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis şerifte "İza wala gal kalbu ina' hadikum. Farsiluha sab'an ulahunna Köpek herhangi birinizin kabına battığı zaman onu 7 defa temizleyiniz. İlki de topraklı olsun. Ne demek istiyor acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O devirde belki bugün sizin bazı eşyaları sitarzi ettiğiniz, dezenfekte ettiğiniz şeyler yoktur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün büyük ölçüde aynı maddeleri ihtiva eden, tetralit gibi, tetrasiklin gibi maddeleri ihtiva eden, ilki topraklı olsun diyor. Köpeğin battığı bir kabı temizlerken Yedi defa başka bir rivayette sekiz defa yıkayın. İlki toprakla olsun. Evvela toprakla siterize edin. Zira köpekte bulunan bir kısım hastalıklar insan bünyesinde de yaşayabiliyor. Evvela Allah Resulü hastalıkları paylaşma bakımından köpekte yaşayan hastalığın insanda da yaşayabileceğini keşfediyor. Sadakta ve bil hakkın Günümüzde ancak bunu anlayabildiler onun tışkısı gibi şeylerin zararlı olabileceğine dikkati çekiyor. Bir kısım onulmaz gibi bir safhadan sonra onulmaz hale gelen kistlere karşı dikkati çekiyor. Ve bu mevzuda o kadar dikkati çekiyor ki dikkat buyurun. Köpek kabınızdan içtiği zaman iyi ki toprak olmak üzeresi tercih edin ondan sonra da yedi defa yıkayın üç defa değil. Ellerinizi istincadan sonra üç defa yıkıyorsunuz, temiz oluyor. Onda da mikrop olabilir. Fakat burada önemli bir husa dikkati çekiyor. Köpekle bağışlayın, Tabii çok ağzından çıktı cami ama bu hadis, ben anlatma mecburiyetindeyim. O zaman ilk toprakla sterilize edeceksiniz çünkü toprak siterize unsurur. Ve sonra da siz onu yedi defa suyla yıkayacaksınız. Almanya'da, İngiltere'de çıkan ilmi mecmualar yazdılar bunu. İlmi mecmualarda araştırma neticesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakta deyici mahiyette mühürlendi. Doğru söylüyorsun ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz o kadar hassas idi ki bu mevzuda bu zaviyeden buyurdular köpekleri öldürün diye. Köpeği öldürün çünkü köpek hastalık saçıyor. Bu kendi iştahatlarıyla köpeğin hastalık saçmasına karşı bir çare olarak iştahat buyurulmuş bir husus olabilir. Fakat sonra Allah bu emir tatbik edilmeden sahabi coştuğu gerildiği bir yay gibi Hemen aynı şey yapmaya başladı Fakat Allah ona vahyetti Köpek bir ümmettir buyurdular ki yine Buhari Müslim'de Eğer köpek değişik milletler içinde insan, hayvan, nebat, cemaat, kuş vesaire. İçinde, başlı başına ekolojik dengeyi ayakta tutan unsar unsurlardan birisi olmasaydı, ekolojik dengeyi demiyor efendimiz. Eğer varlığı lüzumlu milletlerden birisi olmasaydı, bütün köpekleri öldürme emrini verecektim. Ayrı bir mucize. aynaklar öleceği zaman ölürse kainatta denge bozulur diyorlardı. Filleri gergedanları yaşatıyorlar. Yunus balıklarını yaşatıyorlar yunusları yaşatıyorlar, fok balıklarını yaşatıyorlar. Çünkü Allah Celle Celaluhu kainatı yaratmış, kainatın unsurlarıyla kainatta bir denge meydana getirmiştir. Wa vada'al mizan, alla tadğavû fil mizan. O bir mizan vazetmiştir. Ta siz de bu dengeyi bozmayasınız dikkat buyurun. Arzı semayı şöyle dengeledi. Dengeyi size öğretti ta dengeyi bozmayasınız diyor. Allah Resulü dengeyi tesis için gelen bir insandır. Köpekleri öldürmek suretiyle dengeyi bozmaz. Eğer köpek başlı başına diğer unsurlar arasında ağırlıklı bir yer olmasaydı bütün köpekleri öldürürdüm diyor. Dikkat buyurun. 7-8 kelimelik mübarek bir cümlesi içinde 5-6 tane mucize var. Bir insan dünyada bir tek insan hiç başka kerametli olmasaydı daha adına Sadece bu sözü söyleseydi, siz ona dünyanın en büyük dahisi deseydiniz, vallahi de, billahi de, tallahi de yerindeydi. Hz. Muhammed Mustafa binlercesini söylüyor. Ve ben bunlardan sadece üç dört tanesini arz edeyim dedim, üçünü dördünü arz ediyorum. Ne diyor bu hadiseler? Hadiseler kendine mahsus dille, vakalar kendilerine has dille. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyorlar. Hassasiyeti ilmiye ilerledikçe sokaklarda gezen herkesin aynı şeyi söylediğine şahit olacaksınız. İlimler birer fen halinde casuslar halinde kainatın içine dağılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri Kur'an'ın beyanlarını bulacak ve o ilimlerin aydınlığı altında olan insanlar İlimlerin aydınlığı altında Hakikata uyanan insanlar Muhammedur Resulullah diyecekler Rabbim dedirsin bize Belki bir yönüyle diyeceksiniz bizim ihtiyacımız yok onlara Ben Bildiğim bir hakikati bile insanın bildiği bir hakikati bile Şiirle bir kere daha ifade edip ifade ettiği o hakikati vicdanında derinlemesine duyduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu hususları arz etmek suretiyle evvela kendi vicdanımda ta baştan duyduğum o tatmini bir kere daha yaşamak istiyorum. Ve zannediyorum aynı duyguyu aynı düşünceyi benimle siz de paylaşmak istiyorsunuzdur. Çünkü mesele Hz. Muhammed Mustafa etrafında cereyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis şerifte. ''Berekatü't-ta'am el vudu, kablehû ve ba'dahû'' ''Yemeğin bereketi'' bir başka manası da mübarek olması. Demek ki aksi mübarek. Yemekten evvel elleri yıkamak, yemekten sonra elleri yıkamak. 14 asır evvel. Yemekte mübareklik, temizlik, paklık, nezahet arıyorsanız ve sizin için de bereket kaynağı olmasını arzu ediyorsanız, Yedikten sonra sizin çok şeyinizi alıp götürmesini istemiyorsanız şayet Yemekten evvel ellerinizi yıkayın, yemekten sonra ellerinizi yıkayın. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Temizlik adına Bir esas bir prensip bahsediyor Allah'ın emriyle Biz bunu bilemezdik Bir tırnak arasında bir milyon mikrobun yaşadığını bilemezdik Mikrop tırnak arası derken Buyururlar ki Yine sahih hadiste Yataktan kalktığınız zaman elinizi hemen ağzınıza götürmeyiniz. Yıkayınız ondan sonra götürünüz. Zira bilmiyorsunuz el gece nerelerde dolaştı. Hekimler yine araştırma mecmualarında. Ancak bunu bugün anlayabildiler. Uygun olmayan yerlerde de insan elini dolaştırabilir. Ve tırnakların arasına ne mikroplar ne mikroplar girer. hususyla kurtlar girer. Ve bir kısım kaşıntılara esas teşkil edebilecek şeyler girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ağzına götürmeden evvel yıka buyuruyor. Mikroskop mu vardı? İç dışınları mı vardı? Bir araştırma ensüsü mü vardı? Nereden söylüyordu? Nereden söylüyordu? Muallimi Allah'tı Celle Celaluhu. Allah'ın rahleyi tedrisi önünde sabah akşam kendisine vahyi geliyordu. Metluhu gayri ile. Kur'an gibi lafzı manası Allah'tan Hadisler gibi kelimeleri kendinden manası Allah'tan vahyi geliyordu o da söylüyordu ve ma yan tiqu anil hawa illa vahyu yuha almahuhu şadidul quva zu mir fa stawa wa huwa ufuk alaa sadakallahul azim Allah talim ediyordu. O heva ve hevesine göre konuşmuyordu. Allah'ın ifade buyurduğu şeyleri konuşuyor. Mütevatir hadis. Kütübü sitte ricali, arz etmiştim ıslahı. Kütübü sitte deyince altı kitap demektir. Meşhur altı kitap. Ricali ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i şerif var. Hadis de aynı zamanda 45 beş sahabi tarafından öyle zannediyorum, rivayet ediliyor, mütevatir. Mütevatir demek yalan üzerinde ittifak etmeleri muhal olan bir cemaatin haber vermesi demektir. Temizlik adına. لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَىٰ اُمَّت۪ي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكَ Kulli صَلَا Eğer ümmetimi zora koşacak olmasaydım, zora koşma endişesi olmasaydı içimde, her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim. Yani farz kılardım. O kadar ki, abdest gibi misvakı da namazın şartlarından biri yapardım. Hades'ten taharet ve isti'malül misvak derdim. Fakat çok zor olur, her yerde mis bulamazlar. Yapamazlar belki ümmetimiz zora koşmamak için. Çünkü hanefiye-i ile gelmiş. Kolay bir dinle gelmiş. اِنَّ الد۪ينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الد۪ينَ اِلَّا Sözünü söylemiş. Din kolaylıktır, zorlaştıran kendi mağlup gider. Onun için emretmiyorum. Ama bu bir sünnettir. Üzerinde cizlerle kitap yazılmış. Araştırmacılar da şimdi araştırma yapıyorlar. Hatta misvak etme, sivaklama parmaklarla yapmaya da denir, fırça kullanmaya da denir. Fakat bunların ötesinden misvak ağacı hususiyetiyle bugün araştırma laboratuvarlarında araştırmaya mevzu teşkil ediyor. Hayır, hiçbir şey onun yerini tutmaz. Dişlerinizi siz fırçalayın, tuzla fırçalayın, macunla fırçalayın, suyla fırçalayın, ayrı mesele. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Fakat misvakın bir hususiyeti var. Bir din düşünün ki o dinin başındaki banisi değil, müessisi değil, mübelliği. O dinin banisi Allah'tır. Müessisi Allah'tır. Hz. Muhammed Mustafa onun sadece mübelliğidir. Günde insana on defa dişlerini fırçalamayı emreder. Bu din günümüzün diş temizliği, Diş hijyeni açısından çok önünde olduğunu gösteriyor. Ben zannetmiyorum diş hekimleri bile dişlerini günde 10 defa fırçalasınlar. Ve işte tatbiki. Ayşe validemiz buyuruyor ki gece 5 defa uykudan uyansaydı misvakını dişlerinde dolaştırırdı. Temiz bir dişlerini yıkardı. Günde 5 defa abdest alır abdestte dişlerini yıkarlardı. Misvakını temiz tutar namaza dururken yine dişlerini fırçalarlardı. Teheccüte kalkar dişlerini fırçalar, duha namazı kılar dişlerini fırçalar, işrak namazı kılar dişlerini fırçalar, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem günde 10 defa en azından dişlerini fırçalar ve ashabına da diş fırçalamayı tavsiye buyururlardı. Dikkat buyurun! Ben çok fazla okuduğumu söyleyemem size. Fakat şu kadar diyeyim, bu işin ucundan tutanlardan birisi sayılırım. Aşağı yukarı 25-30 senedir bazı arkadaşlarla hadis okuyorum. Kendime göre de şu hadis midir diye söyleseler, değil dersem arkadaşlarım şahitler bazarı bilirler, değil çıkabilir. Neden? Çünkü başka meşgalem olmadı. Efendimizle sohbet etmeyi sevdim. Ve hususiyle bildiğim, duyduğum, öğrendiğim bir şey var ki onun mübarek hadislerin okunduğu yerde kendileri hazır bulunurlarmış. Ve bir defasında böyle bir hadis okumaya, burada böyle bir sırrı anlatmak doğru değildir belki ama arz edeceğim, dilimin ucuna geldi. Hadis tilavet ettiğimiz bir cami vardı. O camide sürekli hadis okuyorduk. Ertesi gün o hadisin okunmasına mani olacaklarmış. Ben gece rüyamda, o camide namaz kıldırıyor buldum kendimi. Selam verir vermez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ön safta oturuyordu. Öyle derin bir keder vardı ki yüzünde. Acaba niye bu kadar mahzun dedim. Ertesi gün tuttular dediler sen burada artık hadis okutamazsın. Sonra neden sonra anladım ki onun o röya röya değil bir rüyetmiş. Onun hakikati da şuymuş. Mübarek sözlerine mani olunacağından dolayı Efendimiz mahzunmuş ve kederliymiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisleri başlı başına bir feyiz, yümün ve bereket kaynağıdır. O da olduğu her yerde bulunur. Ümmetinin her işinde bulunduğu gibi. Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetiyle her işinde bulunduğu gibi. Sadece size, bize değil, İmam Suyuti diyor ki ben 20 küsür uykuda değil uyanıkken gördüm diyor. Ve şu anda belki buraya gelen insanlar çünkü hafta geçmiyor ki bana Efendimiz'i gördüm diye bir mektup yazılmış olmasın. Şöyle diyordu böyle diyordu. Ona açıksa şayet görecektir. Mevzumuz o değildi. Mevzumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel ister cüzama karşı, ister vebaya karşı, ister diş temizliğine karşı, ister başka açıdan hıfsız saha ile alakalı bir mevzuya karşı bir şey söylemiş ve 20. asırda bunlar olduğu gibi zuhur ediyor. Ve biz hadis kitaplarında bunların yüzlercesini, binlercesini görüyoruz ve şahit oluyoruz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Rabbim affeylesin. Bazen onun hoşuna gitmeyecek ve efendimizin memnun olmayacağı sözler de ağzımızdan çıkabilir. Her ne kadar sizin hüzunuza çıkarken kendimi Rabbimizi hoşnut etmeyecek şeylerden çeksem bile bazen elimde olmayarak söz kayabilir. Zihnimde hazırladığım hususların bütününü arz edemedim. Üç beş vaka vardı, tedaviye dair söylediği bazı hususlar vardı, ifade buyurdukları ve günümüzde orijinal tespitler diyebileceğimiz bir iki husus vardı. Arz etmeyi planlamıştım ama söz sağa sola kaydığı için ifade edemedim. İnşallah o içimizdedir. Biz de onun yanında olarak hep yine cinas yapıyorum. Onun yanında olmaya çalışacağız. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. O içimizdedir. Unutmayınız. Onu içimizde yaşamaya çalışınız. Onu anlatınız çevrenize, onu seviniz, onu sevdiriniz. Dıştan ona taş atanlarla füzulu uğraşmakla vaktinizi beyhude harcamayınız. Dünya salamunlarla doludur. Bunlar ona hücum edeceklerdir. Güneşe çamur atıyor gibi. Kendi küçüklüklerini göstereceklerdir. Cami duvarına gibi. Bu türlü şeylerle tahrik olup Toplum içinde rahatsızlıklara, huzursuzluklara sebebiyet vermeyiniz. Ümmeti Muhammed ve kar ümmeti demektir. Ciddiyet ümmeti demektir. Ama mutlaka Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyeli olarak anlatmaya çalışınız. Her zaman ve her yerde onu anlatınız. Bizim derdimiz ya bizi üzen şey başkalarının ona hücumu değildir. Bizim onu bilmeyişimizdir. Onu tanıyamayışımızdır. O'na işimizdir. Büyüklerimiz, seleflerimiz bir lahza biz O'ndan ayrı kalmadık demişlerdir. Ve O'ndan emir almadan bir şey yapmamışlardır. Kitap ve sünnette Allah'ın ve O'nun emirleri bellidir. Ama bununla beraber mütehayir ve mütereddit kaldıklarında O'na sığınmış, O'na müracaat etmiş, O'nun emrine göre hareket etmişlerdir. Duygu ve düşünce dünyamızda geliştirilmesi gerekli olan şey budur. Mevize içinde arz ettiğim gibi Nikolar eksik olmayacaktır. Dünün Voltaire'leri din düşmanlığını piyas yazmak suretiyle Efendimiz'e dolu dolu ağzını doldurup küfür savurmak suretiyle yaşadılar. Hatta onun hakkında tarih yazan Kaytani gibi kimseler ona hücum ettiler. Marx ona hücum etti, Lelin ona hücum etti. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ كَلْبٍ عَوَى لَوْ رَمَيْتَ eğer her havlıyan ataşastan yeryüzünde taş kalmaz diyor İbn Hacer. Ve kur ve ciddi olalım. Ama efendimizi mutlaka anlamaya çalışalım ve anlatalım. Çoktan beri kafamda olan bir husus vardı. Adet edinin. Şimdiden itibaren başlayın. Ona ait ciddiyetle kalemi almış bir kitabı alın okuyun. Mucizatını serdeden bir kitabı alın okuyun hakkat Ahmediye'yi maddi ve manevi yanıyla, ismaniyeti ve ruhaniyeti yanıyla, peygamberliği ve velayetiyle anlatan bir kitabı alın okuyun. Biz Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmayız. Kim ne derse desin sarsılmayız. Sarsılmayan insanlar olarak Efendimiz hakkında tahşidat yapalım. Yoksa bu türlü şeyler kafirlerin oyunlarıdır. İlk değil ki bu. Daha yüzlercesi küfür savuruyor İslam dünyasında ve küfür dünyasında. Bunları vesile ittihaz ederek, huzursuzluk çıkarma, müminin davranışına anarşi demem ama fakat keyfiyet bakımından benziyor. Mümin bu türlü şeylerden zinhar sakınmalı. Bize düşen şey Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımak. O içimizdedir. Onun mevcudiyetini hesaba katarak Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre davranmaktır. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Ben demeyi planladığım her şeyi diyemedim. Deme imkanını bahşeder. İnşallah önümüzdeki haftalarda demeye bahşederse demeye çalışırım. Lillahi teala al-Fatiha. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العرطين Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim Subhanaka la fahma illa ma fahamtana innaka antel jewaduk kerim Rabbishrahli sadri ve yessirli emri وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِزَانِي يَفْخَهُ قَوْلِي وَوْفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Muhterem Müslümanlar Rabbim bizi nefsimizle bir lahta baş başa bırakmasın Hazreti Fahri Kainat'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından ve tavsiye ettiği dualardan başını yere koyup ya hayyu ya kayyum bi rahmetike esteğîf eslah li şe'ni kullehu ve lâ teknî lâ nefsi tarafata ayni ey hayy kayyum Yardımı sadece senden istiyorum beni göz açıp kapayıncaya kadar benimle baş başa bırakma. Bizim güçlü yanımız, yenilmez sayılan yanımız, Allah'la irtibatlı olan yanımızdır. Allah'la münasebetimizi kavi tuttuğumuz sürece ki, en büyük meselemiz, derdisi en büyük derdimiz, problemse en büyük problemimizdir. Kavi tuttuğumuz sürece, yenilmemiz, saf dışı edilmemiz mümkün değildir. Fakat o münasebet zafa uğrarsa şeytan boşluklarımızdan girer. Nauzübillah bizi aldatabilir. O münasebetin zayıflaması ölçüsünde Allah'tan uzaklaşabiliriz. Rabbim aramızdaki halik, mahluk münasebetini kul, efendi münasebetini abid ve mabut münasebetini takviye etmenin en son sınırıyla takviye buyursun. Bizi bir lahza kendisinden uzak kılmasın. Bizi ona yaklaştıracak vesilelerin en büyüğü üzerinde duruyorduk. Hazreti Muhammed vesilesi sallallahu aleyhi ve sellem. O İnsanlığı, insanlığa ait her şeyi talim etmek için gönderilmiştir. Bütün hayatı biz ondan öğreniyoruz. Nereye kadar? Rabbimizi azametine uygun tanıma, keyfiyetinden, yatağa yatarken nasıl yatılacak ona kadar her şeyi ondan öğreniyoruz. O gelmiş geçmiş bir insan değil. Yaşadığımız devirde dahi saflarımızın arasında dolaşan, hayatımıza karışmış, Hayatımızla bütünleşmiş bir insandır. Hazreti Muhammedsiz bir hayat tasavvur edilemez. Ona çok iyi inanan bir insan, gözlerini kapadığı zaman zanneder ki gözümü açtım hemen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşımdadır. Kendini ona o kadar yakın hisseder. İlk mevizelerden birisinde arz etmiştim. Allah keşke bana da o kurbiyet ihsan eylese. Bazen öyle bir ruhaletli insan hisseder ki Kapıdan dışarıya çıkacağım Resulullah içeriye giriyor ve karşılaşacağım onunla Sonra birdenbire kendine gelir dersin aramızda tam 14 asırlık bir zaman var Ve sonra zamana kızarsın Niçin ben ondan bu kadar uzaklaştırıyorsun Gerçekte bir ruhaleti dediğimiz o husus çok önemlidir Ve bir müminin daimi hali olmalıdır Ehlullah der ki ben bir lahza Resulullah mülahazasından mahrum kalsam ölürüm der. Daima başını okşayan güneşin şuaları gibi ben onunla yaşarım. Daima tenefüs ettiği hava gibi onun kokusuyla yaşarım. Daima kendisi için ruh, onun eşbahına bir ruh veya onun cesedine bir ruh. Onun mülahazası olmadan yaşayamayacağı kanaatindedir. Öyleyse bütün eşsat, bütün eşbah diyeyim. Cemîsıyası ile ifade ederek bütün hayaller, bütün cesetler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le bütünleşmeye bakmalı. Çünkü ona vardı mı artık Allah'a varılır demektir. Çünkü o yolda rehberdir. Onu buldu mu bu vahşi çöllerde senin için kaybolma bahsi mevzu değildir. Onu bulan Allah'ı bulur. Onu bulamayan başına bin bela bulur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yeniden sinelerimizde bir kere daha bulmaya çalışıyoruz. Defaatla buldular. Defaatla o hakikati, Hazreti Muhammed hakikatını kurcaladılar, buldular. Defaatla vesayası altına girdiler. defaatla ışığı altında yollarını kat etmeye çalıştılar. Asrımız o ezeli güneşten mahrum kalacak değil ya. Biz de koşacak vesayası altına girecek, onu bulacak. Onu bulmakla dikkat edin, kendimizi bulacağız. Kaybettiğimiz kimliğimizi bulacağız. Birkaç asırdan beri yitirdiğimiz kimliğimizi yeniden elde edeceğiz. Hüviyet hüviyet. En başhaneyi doldurur. Müslümanlık. Allah'a teslim olmak. Hz. Muhammed Mustafa'nın elinde gassalin elindeki meyyit haline gelmek gibi Gasal'in elindeki meyyit haline gelmek. Nasıl teneşirde evirir, çevirir, yıkar onu. Bir mümin Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın elinde o hale gelmeli. Allah'ın elinde. Hazreti Ömer bir gün peygamberliği anlatır minberde. Anlatır, anlatır, anlatır. Sonra Efendimiz metfundur orada, Hazreti Ebubekir de kendi hilafet dönemi. Bir reverans yapar, eliyle bir işarette bulunur. hani enleke ya der. Mazhar olduğu nimetler Sana afiyet olsun, mutlu olsun, kutlu olsun. Sonra sıddikliği anlatır. Sıddik nedir? Sıddik kimdir? en doğru olma. Özü, sözü, hali, tavrı, davranışları dost doğru olma. Sonra yeni bir reverans yapar. Hani anleke ya Ebu Bakır'' der. Sana da ne mutlu der. Sonra kendisinin şehit olacağını Resulullah işaret etmiştir hayattayken. Sonra şehitliği anlatır. Anlatır, anlatır, anlatır. Eyneleke ya Ömer der. Nerede şehitlik nerede sen der. Uzak görür. Şehitlik bir riyakat meselesidir, bir mazariyet meselesidir. Nerede şehitlik, nerede sendir ve sonra yine döner kendi kendine şöyle der. Seni İslamiyet'e hidayet eden Allah, seni ebedi rehberinle tanıştıran Allah, seni onunla bütünleştiren Allah, seni Medine'ye hicrete ulaştıran Allah, seni Hz. Muhammed'e ümmet yapan Allah, seni ona bugün halife yapan Allah sana o şahadeti de ihsan edebilir, der. Ve kendisine de tefşiri çeker. hani Biz bu büyük hakikatın büyük salonunun sofasında dolaşıyoruz. Deftim adına ifade edeyim. Fakat bizi bu hale getiren, bugüne kadar bin bir nimetle perverdi eden Geçtiğimiz her yerde eteklerimizi mücevherlerle dolduran Hazreti Allah rahmetinden ümit ediyoruz ki bundan sonra beklediklerimizi de Hazreti Ömer'in beklediğini ona verdiği gibi versin ve bizi dilşad etsin. Bir nesli uyarmak, hakikate uyarmak, bir neslin ruh ve vicdanlarına hakikati duyurmak suretiyle bugüne getirdiği gibi müntehaya, son noktaya, İmanın emanına ve yümnüne ulaştıracağını da onun sonsuz rahmetinden bekliyoruz. Sulhu, selam, silm içinde, emniyet ve güvenlik içinde, bütünleşmiş kalpler olarak bizi beklediğimiz güne ulaştırmasını onun engin rahmetinden bekliyoruz. Son Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Doğruluğuyla alakalı, doğru söyler, doğru beyanda bulunur, her şey onun doğruluğuna şahadet eder. Geleceğe ait vakalar arasında onun doğruluğunu araştırırken, tıp adına söylediği sözlerden birkaçını arz etmeye muvaffak olmuş ve bir yerde takılıp kalmıştım. Onun üzerinde derin durmayacağım. Onun üzerinde derin durursam bugün zihnimde planladığım şeyi size arz edemem. Ama müsaadenizle yine de takılıp kaldığım noktadan bir iki kısa misalle onları da ariz amik arza girmeden sati yüzünden geçerek arz etmeye çalışıp ondan sonra da sıdk dediğimiz doğruluktan sonra Peygamber için en önemli bir vasıf var. Emanet, emin olma. O hususu size intikal ettirmeye çalışayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir muallimin, müderrisin önünde diz çöküp ondan bir şeyler öğrenmemişti. 40 yaşına kadar kimseden yazma, okuma öğrenmemişti. Kur'an müteaddit yerlerde bunu anlatıyor. Muasırları da bunu biliyorlar. Cahiliyenin insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadede, beyanda vaz ettiği esaslardaki baş döndürücülük karşısında çıldırıyor, hezeyanlara giriyordu. Okuyup yazma bilmeyen bu insan nereden çıkarıyor bunları? En büyük ediplerin, belilerin, şiirlerini Kabe'den indirtecek kadar bu söz sultanlığı bu hikmet sultanlığı, bu beyan sultanlığı nereden verilmiş buna diyor ve çıldırıyorlardı. Bugün de çıldırsınlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sultan olarak yarattığı bir insandır ve o her şeyin sultanıdır. İşte bu insan nereden bilecektir? Nereden bilecektir? Evet. Onu Allah'tan kopardığınız zaman bunu izah etmek mümkün değildir. Ama her şeyi Allah ona öğretiyorsa... O çok sağlam, çok yanıltmayan bir kaynaktan öğreniyor demektir. Ve arzettim, Koruyucu hekimlik, hijyen adına beyan buyurdukları şeyler günümüzün insanının dahi varamayacağı noktalarda söylenmiş şeylerdir. Koyduğum yer şuydu, hızlı geçeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken buyuruyor ki midenin üçte birini yemeye, diğer üçte birini suya, Diğer üçte birini de havaya ayırın en azından. Dolu bir mide kadar Allah indinde melun bir kab yoktur. Kabların en melunu nedir biliyor musunuz? İçine bir şey koyduğunuz şeyler arasında. Dost dolu mide. Allah ona lanet eder demektir bu. Sıhhat açısından bunu düşünün siz. Üçte biri yemeye, üçte biri suya, üçte biri havaya. Ve şu sözüyle bu meseleyi noktalar, أخشى ما خشيت وعليكم كبر البطن وكثر النوم وقلة اليقين, eder bunlar. Sizin hakkınızda en çok korktuğum göbek beslemektir, koca koca göbekler taşımaktır. Çünkü bu çok yeme, çok içme ve çok uyumadan doğar. İkinci korktuğum şey çok uyumaktır. O onu gerektirir. Vücut zehirlenince yiye yiye başka ne yapacaksın? Ve yakinin azlığı üçüncü korktuğum. Allah hakkında yakininizin azlığından. Re'yel ayn onu görüyor gibi ona kul olmadan uzak bulunmadan. En çok hakkınızda endişe ettiğim hususlar bunlardır. Bugünün koruyucu Hekimliği üzerinde duranlar, bunları tahlil eder dursunlar. Ben başka bir sahaya geçiyorum. Kısaca dedim, size söz verdim. Hulfül vaat etmeyen insanı anlatırken hulfül vaat etmek ona karşı büyük saygısızlık olur. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, gözlerinizi sürmeyle tedavi edin. O gözlerinizi açar ve kipliklerinizi besler. İlmi mecmualarda bugün yazılıyor. Ben tabip bir arkadaşım bir yazısında okudum. Gözlerin beslenmesi, kipliklerin beslenmesi ve gözlerin açılması mevzunda denenen bütün ilaçların hepsinin önünde sürmenin şayani tavsiye bir keyfiyeti var. Keşke bizim de bir kısım araştırma entitelerimiz olsaydı, araştırılsaydı ve bunu formülüyle burada anlatma imkanı olsaydı. Bunu bugün batılı araştırıyor. Kendi ilmi mecmualarında neşrediyorlar. Biz de Türkiye'de yahri ilmi intişar eden mecmualarda bunları tercüme edip neşrediyoruz. Ve buyuruyor ki siterize adına yani cildi koruma adına kına kullanın aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. Biz ancak bugün bunun ne demek olduğunu anlıyor ve kınanın sizin tendirdiyotunuzdan da Mersolunuzdan da cildi daha fazla koruyucu olduğu, mikroplara karşı cildi daha fazla koruyucu olduğunu görüyor ve resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a sadakt ve bilhabdine takt ediyoruz. Üzerinde durmuyorum, onu geleceğin araştırmaları yapsınlar. Buhari'de bir hadisi şerifte Ebu Hüreyre rivayet ediyor. İnne fi hâzîl habbeti sauda şifâen min kullidâ <Sessizlik> sam. Şu habbe-i sevda var ya, çörek otu, ölümden başka her derde dermandır. Kesretten kinaya. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi tahlili yapar. Belli terkiplere konarak, belli şekillere sokularak gerçekten bunun ciddi bir tedavi unsuru olduğu üzerinde durulursa, ölümden başka her derde derman olacaktır. İki şey anlatıyor bize. Habbe-i Sevda dediğimiz çörekotunun bir hususiyetini bugün bunu da ilim mecmuaları yazıyorlar. Merak eden soran mecmuaların adını söylerim bazen sonra. İkinci hususta şudur. Ölüme çare yoktur. Bütün bunlar Allamul Güyüb'den ders olan Hz. Muhammed Mustafa'nın anlattığı şeyler. Ben sadece bu üç hususta bir tek şeyin kısacık tahlilini vererek geçeceğim başka bir şeye. Evvela şu hususa dikkatinizi rica edeyim. Hastalık ve nekahat bazı şeyler düşündürür insana. Hekimler yanlış söylüyorsam hatamı tasih ederler. Hastalıkta hususuyla nekahat döneminde bol protein çok önemli bir husustur. Kalori zenginliği de çok önemli bir husustur. Ve bu arada hazmın kolaylığı da çok önemli bir husustur. Hekimler bunları tavsiye edecekler size. Vitamin bolluğu da çok önemli bir husustur. Bir hasta için hastalık döneminde, nekaat döneminde bizim düşüneceğimiz şeyler bunlardan ibarettir. Yiyeceğimiz şey içinde bolca protein bulunsun. Ve aynı zamanda kalorice zengin olsun. Ve aynı zamanda hazm kolay olsun. Çünkü alil bir insan çok işlemiş, yorulmuş, aşınmış bir makina gibidir. Çok ağır şeyler taşıyamaz. Hazmı kolay şeyler verilecek ve vitamini bol olsun. Mesela şimdi bu hususta bir şey alıp üzerinde duralım. Bir madde alalım. Bu habbey sevda dediğimiz şörekotu da olabilir. Arpa da olabilir, buğday da olabilir. Arpa diyelim. Arpanın içinde bugün tahlillerle ortaya çıkan şey bolca vitamin var. B1 vitamini, B2 vitamini ve nisan vitamini. Ve bolca kalori var. Ve bolca protein var. Ve hazmı da fevkalade kolay. Anladınız mı meseleyi şimdi? Ve şimdi hepiniz dikkat kesilin. Hz. Muhammed'in şu sözüne bakın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz Hastalarınıza arpa çorbası içiriniz. Hangi laboratuvarda tahlil yaptı? Hangi araştırma en üstünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu neticeye ulaştı? Bu mevzuda haber verdiği şeylerin Hepsi bugün ilim mecmualarında tıp mecmualarında Bu türlü tahlillere tabi tutularak anlatılıyor. Ne kadar kalori var, ne kadar vitamini var Bunların gramajları dahi mevcuttur bu mecmualarda ben o hususlara girmeyeceğimi arz etmiştim. Ezberler söylerim onları size. Ve çok enteresan günümüzde dahi enteresan diyeceğim diyeceğimiz bir başka hususu size arz edeceğim. Hızlı geçiyorum çünkü başka hususu anlatmayı planladım. de Ebu Hüreyre naklediyor bir hadisi şerif. Buhari Kur'an'dan sonra bizim elimizdeki müdevven kitaplar arasında en sahih kitaptır. Allah'tan gelmiş gibidir bu hadisler. Hoca Buhari 6000 küsürlük hadis ihtiva eden bu mecmuayı üç yüz bin hadisten ayıklıya ayıklıya yapmış. Hem öyle bir hassasiyet içinde ki her hadise iki rekat namaz kılmış, Allah'a teveccüh etmiş, Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhaniyetinden istimdat buyurmuş. Efendimiz beyan edilen şeye binaen Temessül buyurmuş. Bu hadis bendendir demiş ve kitabına yazmış. İşte bunda şu hadis. Buyuruyor ki: "İza waqa'a dübabu fi ta'amikum, başka bir rivayette fi şerabikum, felyagmisu kullahu thumma yatrahu. Fe fi ahad jenahihi ta'an ve fi Sadaka Rasulullah yemeğinize veya içeceğiniz şeyin içine sinek konduğu zaman onu bütünüyle batırın, ondan sonra da çıkarın, atın. Zira onun kanatlarının birisinde hastalık, diğer kanadında da şifa vardır buyuruyor. Bu Almanya'da, Avrupa'da bir kısım ilim mecmualarında tahlil edileceği ana kadar biz bu meselenin ne demek olduğunu bilmiyorduk. Tahlil ettiler ve 3-4 gün evvel vefat eden merhum Said Havva'da Efendimiz'le alakalı risalelerde bu hususta ariz ve amik malumat vererek meseleyi bize aktarmıştı, intikal ettirmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle iki şey anlatıyor bize. Bir, dikkat buyurun. Bir hadiste iki şey. Belki iki şey. Belki daha çok şey anlatıyor. Sinek, mikrop taşıyan, hastalık taşıyan şeylerdendir. Evvela buyuruyor ki bir yanında onun bir tarafında hastalık vardır diyor. Mikroplar keşfedilmediği bir döneminde sineğin hastalık taşıdığı meselesini tespit etme mümkün değildir. Bu ancak bin nübüvvet gözüyle görülebilecek bir şeydir. Daha doğrusu Allah'ın bildirmesiyle bilinebilecek bir şeydir. İkinci kanadında da onun şifası vardır bu iş. Tespit edilmiş ki sinek... Sıvı bir veya bir mainin içine indiği zaman daima uçmak için bir kanadını İhtiyat sübabı, emniyet sübabı olarak yukarıda tutuyor, onu koymuyor. Çok fevkalade durumlarda Yanlışlıkla bir pik yaparsa belki iki kanadı da birden gidiyor ve kendini kurtaramıyor ama Temelde ve genelde umumiyetle Bu emniyet sübabını kullanıyor. Sinek bir yemeğin içine suyun içine indiği zaman mikrop taşıyor. İhtimal bir yerden mikrop alıp gelmiş olabilir. İhtimal. İhtimale karşı koruyucu hekimlik adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Mikrobu sizin yemeğinizin içine bırakmış olabilir. Öyleyse yapacağınız şey şudur. Sırtına dokunacaksınız, batıracaksınız sonra çıkar dışarıya atacaksınız. Bir kısım hekimler çileden çıkarabilir bu mesele. Fakat batılı tetkikini yapmış bunu. Zira öbür kanadı da batırılınca ölüm hele canları içinde çatlayacaktır bu. Ve çatlayınca tıpkı akrep gibi bir yanında zehir stok ederken diğer yanında da panzehir stok etmektedir. Önce bıraktığı mikrobu daha sonra vücudunda stok ettiği panzehirle o dezenfekte edecektir. Tahlilci diyor ki mikroskopun altında sinayın sırtına bastığımız zaman bir kısım mikro varlıkların sağa sola doğru koştuklarını gördük ve sonra bunların siterize edici unsurlar, elemanlar olduğuna şahit olduk. 14 asır ötesine gidin. İza waqa'a fi sallallahu aleyhi ve sellem. rivayet ediyor ile beraber dört büyük kitap. Hadisin raviyesi Ayşe validemiz. Vakanın kahramanı Fatıma binti Ebu Hubeyş. İstihazı olan kadınlardan devri Risalet Penai'de sürekli kan kaybeden kadınlardan. Dedim ki inni üstahadu felâ ethuru ya Resulallah. Efeadaus Sürekli kan kaybediyorum. Kan geliyor. Temiz olamıyorum. Namazı terk edebilir miyim ben? Hayız namaz kılmıyor ya. Allah Resulü buyurdular. "Lâ. İnne zâlike dam'irq ve leysa bil hayta." O bir iç kanamasıdır, bir damar kanamasıdır. Hayız kanı değildir o. Biz ancak 20. asırda bunu anladık. İstihaze kanının bir iç kanaması olduğunu ve çoğu itibariyle de bugün hekimler tarafından dahi tedavi edilmedi. Ancak bu asırda anlayabildik bunu. Nereden biliyordu bunu? Estağfurullah. Allah bildiriyordu, o da biliyordu. kara Resulullah. Üzerinde durmuyorum. Hızlı geçiyorum. Müslim rivayet ediyor. Ravi hadis Tarık bin Süveyd. Meşhur sahabi hastalığı için içki kullanıyormuş içki yasak edildikten sonra dedim ki ya Resulullah içki kullanabilir miyim buyurdular ki hayır tedavi için olsa da mı ya Resulullah la innehu leysa bi dawaen velakinna ha da hayır o katiyen deva değildir da'dır iki defa üst üste içki simpozyumu oldu Türkiye'nin ileri gelen profesörleri geldi konuştular bunda birisi tek damlasının dahi yararlı olduğunu söylemedi Dediler ki tek damlası dahi insanın ruh yapısında fiziki yapısında bir kısım deformasyonlar meydana getiriyor Ve 14 asır ötesine gidin tedavide dahi hayır o hastalığın ta kendisidir Nereden biliyordu Biliyordu Muhbiri Sadık o Doğru konuşuyor. Sadıku Mastuko Allah konuşturuyor, o da konuşuyor. O Allah'ın resulü. O as sadıkul va'dil amin. Ve bu mevzuyla son bir şey dahi arz etmeden geçemeyeceğim. Bugün Batı kendi ilim anlayışına, kendi örf ve adetlerine ters yeni bir İslami şeyi benimsedi. Bu mevzuda Allah'a hamdolsun çok kitap neşredildi. Gençlerimiz batı bugünkü kültür, medeniyet, teknik ve teknolojisini Roma ile Grekler Yunan medeniyeti ile bugünkü batı arasında aracılık yapan, geliştiren, büyüten, besleyen, devleştiren Müslümanlara borçlu olduğunu itiraf ediyor. Ve bugün bunu bizim nesillerimiz biliyoruz, elhamdülillah. Biz yetiştiğimiz zaman, ben Haydar kitabını okumuş, adeta secdiye kapanmıştım. Elhamdülillah, bizi batı karşısında anlatan bir kitap diye. Onu gölgede bırakacak, binlerce kitap neşredildi. Ve elhamdülillah, nesillerimizin dimaları fünunu medeniye ile donatıldı. Kalpleri de ulumi imaniye ile bir donatılırsa, iki kanatla pervaz edecek ve aramızdaki mesafeleri aşacaklardır inşallah. Boşluğu kapatacaklardır. Batı geliyor. İslam'a doğru geliyor. Dev mütefekkir bundan 70-80 sene evvel diyor ki Batı bir İslam evladına hamile yakında onu doğuracaktır. 80-90 sene evvel İslam dünyası için o da bir kafir nesle gebe o da onu doğuracaktır. İslam dünyasında küfür adına intişar eden şeylere bakınca siz peygamber yolundaki bu sadık insana da sadak da diyeceksiniz. O da onun gölgesi. Amerika'da hızlı sünnet etme ameliyesi başladı. İngiltere'de de rakamını da yine bir hekimin tespitlerine göre arz edeceğim. Biz bilemiyorduk. Onlar da bilemiyorlardı sünnet derisinin altının kir topladığını ve kanser riskine açık olduğunu yırtılma riskine açık olduğunu mikrop yuvası olmaya açık olduğunu biz de bilemiyorduk onlar da bilemiyorlardı ama bugün tahlil edili edile mesele farklı şekilde bizim de onların da karşısına çıktı biz zaten inanıyor ve yapıyorduk bunu fakat bugün Amerika'da çok hastanelerde çokları çocuklarını sünnet ettiriyor. Hekimin tespitine göre 14-15 yaş arasında çocuklar İngiltere'de %75 rakamını veriyor. Bu risklere karşı sünnet derisinin kir toplayıcılığına karşı, yırtılma riskine karşı, kanser riskine karşı yapılması gerekli olan tek ameliye sünnettir. Çocukların sünnet ettirilmesi. Şimdi mukbir-i sadıka bakın. On şeyi fıtrattan sayıyor. Tabi diyor. Bunlara baş kaldırma tabiata baş kaldırmadır, Fıtrata baş kaldırmadır. Bu on şey bir yerde de beş sayıyor. Veya bu beş şeyden bir tanesi de sünnet olmaktır. Sünneti terk etmek gayri tabiiliğe girmek demektir buyuruyor. Fesadakka Karasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu önemli mevzu ne kadar hızlı anlatayım dediysem de yine de hızlı anlatamadım, anlatacağım mevzuya ait zamanı ona kaptırdım. İhtimal ki bugün arz etmeyi planladığım emniyet hususu da yarıda kalacak. Rabbim ikmaline muvaffak eylesin. Emniyet çok önemli bir husustur. Emniyet nedir? Bizdeki emniyet teşkilatı da oradan adını almıştır. Arapça'da, Arapça bir kelimedir bu. Emniyet güvenlik demektir. Emniyet emanete riayet etme demektir. Emniyet imanın yümlüyle serfiraz olma demektir. Emniyet, iman, emanet hepsi aynı kökten gelir. Mümin emniyet telkin eden insandır. Mümin inanmış insandır. Mümin başkalarına güven veren insandır. Mevsimi gelince arz edeceğim. Müminlerin en başı olan peygamberler emniyette en başta gelirler. Birkaç peygamberin Allah'ın konuşturmasıyla beyanları içindeki beyanlarına dikkat ettiğimiz zaman göreceğiz bunu. Kezzebet kavmu Nuh in-murselin iz kalalahum ahukum Nuh la tetekun inni lekum rasulun amin. İnni lekum rasulun amin. Nuh kavmi Hazreti Nuh'u tekzip etti. O da onlara dedi. İz gâle lehum nuhun alâ tettekûn ittika etmeyecek, korkmayacak mısınız? Allah'a sığınmayacak mısınız? İnni lekum resûlun emin Ben emniyet telkin eden, emanet sıfatı olan, hiyanete yanaşmayan, tenezzül etmeyen bir elçiyim. Kezzebet adunil mursalin Onda da Hz. Hud, yine aynı şeyi söyleyecektir. İnni lekum rasulun emin. Ben emin bir rasulüm. Kezzebet semut. Semut da tekzip etti. Onların peygamberleri de salih. Aynı şeyi söyleyecektir. İnni lekum rasulun emin. Kezzebet kavmi lûtun mursalin mürselin. onların lût, onların peygamberinde Hz. Lût. İnni lekum rasulun emin. Başka bir yerde, iki ayet peşi peşine hukumrisale Rabbi Ben Rabbimin bana mesaj olarak tevdi buyurduğu şeyi tebliğ ediyorum Rabbimin mesajlarını size sunuyorum ve kum emin sizin için emniyetli bir hayır haım güvenebileceğiniz itimat edeceğiniz bir hayır haım bu ayetleri işareten de delalet edenleriyle çoğaltmak mümkündür bir fikir vermek için arz ettim. Peygamberlik doğruluğa dayandığı gibi emniyete dayanır. Allah'ın önemli isimlerinden bir tanesi mümin'dir. El-Müminül Müheyminül Azizül Cebbârül Mutekebbir. Müminlerin en önemli ismi de mümin'dir. Allah mümin'dir. Neden? Kendi güvenilecek birisidir. Ve aynı zamanda güvenin kaynağıdır. Bize güveni veren de odur. Damla damla veya şelaleler halinde güven ondan akar gelir. Peygamberleri güvenli kılan da odur. Emniyet sıfatıyla serfiraz eden de odur. Öyleyse emniyet, güven ve emanet dediğimiz, iman dediğimiz mesele bizi peygamberlere bir ölçüde ve bir manada peygamberi de Allah'a bağlıyor. Biz bir manada gidip halik mahluk münasebeti içinde Allah'a bağlanıyoruz. Emanet. İştikak açısından arz ettim. Belki üzerinde en zevkli durulması gerekli olan husus budur ama Bana bazen diyorlar ki Cemaate göre anlat Ne kadar kendimi zorlarsam zorlayayım o kadar seviyeli miyim değil de alışmışım öyle öylesine Cemaate göre anlat Şu iştikakla alakalı husus bile zannediyorum Çoklarını sıkar Sıkıyor olabilir ama sıkılmayın Emniyet peygamberlere ait önemli bir sıfattır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli sıfatı odur. Cibril'in en önemli sıfatı odur. Allah Cibril'i anlatırken muta'in semm'e amin. Allah'a itaatkar ve orada ihraz ettiği makam itibarıyla aynı zamanda güvenilir insandır. Kur'an bize bu güvenilirler kaynağından gelmiştir. Allah mümindir. Onun beyanı emniyet telkin eden bir beyandır. Yani Kur'an Allah'ın mümin olan Allah'ın kelamıdır. Bu kelam Allah'ın emin dediği Cibril vasıtasıyla gelmiştir. Bu kelam Muhammed'ül Emin'e gelmiştir. Bu kelam emniyeti ihraz etme durumunda olan mümin olan ümmeti Muhammed'e gelmiştir. Allah istifadeye muvaffak kılsın. Kur'an-ı Kerim'den herkes istifade etmiştir, bir gün Cibril, Huzuru Resulullah'ta otururken Senin de bir istifaden oldu mu ondan? Demiştir Evet ya Resulallah demiştir Ben de Kur'an'dan istifade ettim Çünkü Hakkımda emniyet sıfatı söyleneceği ana kadar Ben de şeytan gibi akıbetimden endişe ediyordum Ne zaman ki Cenab-ı Hak bana dedi. O Allah'a itaatkardır ve emindir. Ben suyu akıbetimden endişem zail oldu. Eminim şimdi. Kur'an benim için adeta bir ümit menbaından dolu dolu ümit getirmiş benim ruhuma içirmiştir. Cibril dahi ondan istifade etmiştir. Kur'an budur. Ve Hz. Muhammed Mustafa yeryüzünde bu emanetin en büyük tevzicisidir. Efendimiz... Övela Allah'tan aldığı mesajlara karşı emindir. Katiyen onlara karşı ihanet etmesi düşünülemez. Sonra bütün mahlukata karşı emindir. Herkes ona itimat eder. Herkese karşı emniyet ve güven telkin etmiştir. Sonra da emniyet ve güvenin bizim için ne ifade ettiğini, ne ağırlıkta olduğunu bize anlatmış. Bizi bu emniyet ve güvene emanet sıfatına davet etmiştir. Rabbimin ihsan edeceği imkanlar ölçüsünde sırasıyla bunları arz etmeye çalışacağım. Emin olan Allah, mümin olan Allah, lugat manasıyla anlamayın, biz müminiz ama Allah, emniyet kaynağı olması itibariyle mümin olan Allah, Hz. Muhammed Mustafa'yı emanete riayet eden bir insan olarak seçmiş göndermiş. Ve hayatında bu emanete riayetin heyecan ve helecanlarını yaşamıştır. Vahyi kendisine geldiğinde bir tek kelime kaçırırım diye Cibril bitirmeden ağzında dilini evirip çeviriyor onu hissetmeye çalışıyordu. Bir gün Kur'an kendisine diyecektir ki: "La tuharrik bihi lisaneke li bih. aleyna cem'ahu Ne diye kendini Hıfza zorluyorsun? Onun sana vahyetmek, sonra sinende cem etmek, sonra hıfzını temin etmek bize ait şeylerdir. Ama o çok korkuyordu. Bir tek harfi kaçırırım diye. Bu bana emanettir. Bu emaneti yerine tevdi etmem lazım. Hayatı bu emanete riayet ruh ve şuuruyla geçti. O kadar ki veda Hacında en son, son sözlerini söylüyor. Ve cemaata güneş gruba meylettiği, kendi hayatı da gruba meylettiği, ashab-ı kiram olgunluğa ettiği bir dönemde şöyle diyordu. Yakında... ''Beni sizden soracaklar, yakında beni sizden soracaklar yani ben gideceğim.'' diyordu. Size karşı peygamberlik vazifemi yaptım mı? Meydan birdenbire Arafat meydanı inliyor, birdenbire gürlüyor, yarı hıçkırık karışık olarak sahabe-i kiram, ''Sen peygamberlik vazifesini tebliğ ettin, ederiz.'' Sonra derin bir itvinan ve hüzur içinde parmağını yukarıya kaldırıyor, ''Allahümmeşhed'' diyordu. Allah'ım sen şahit ol. Ötede beni muahaze etme. Demek ki ben emaneti yerine getirmişim. Bunlar hepsi emaneti yerine getirdiğime şehadet ediyorlar. Sen de bu işin şahidi ol diyordu. İş oradan başlamış, Cibril'e uğramış, Resulullah da aram eylemiş ve sonra ümmetine intikal etmişti. Bu mesele ümmetinden gelen bir şehadetle yeniden Allah'a gidip dayanıyordu. Ümmet şehadet ediyordu. Eşhedü enneke bellad. O da Allah'ım meşet diyordu. Onlar biz şahit ederiz ki sen tebliğ ettin. O da Allah'ım şahit ol tebliğ etmişim diyordu. O kadar önemli, emanet o kadar önemliydi. Ayşe validemiz Sıhha'ta muteber hadis kitaplarında şöyle buyurur. "Lev kana Muhammedun katimen şey'en mimma nezele aleykum lekatama hadi'l ayeh ve yestakul lillazi an'ama Allahu وإن أنعمت عليه suresindeki bu ayeti celile şu münasebetle nazil olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında büyüttüğü azatlı kölesi Zeyd ibn Harise ile Zeynep binti Cahşi halasının kızını evlendirmişti. İmtiyazlı bir evlilik olamadığı için Zeynep validemiz burnunu dikmiş Zeyd'le imtizaca yanaşmamıştı ve Allah da bu evliliğin devam etmeyeceğini murat buyurarak Zeyd'in boşamasını irade ediyordu ve sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendirecekti bunu buyuruyor ki eğer bir ayeti ketmetmesi melhuz olsaydı işte bu ayeti derdi. bu ayet ona o kadar ağır gelmişti ki cahiliye döneminde bir insanın oğlu neyse yanında büyüttüğü insandı öyle, öyle biliniyordu Yanında büyüttüğü çocuğu hanımını boşayacak ve Allah evlendirecekti. Oysa ki Efendimiz'e teklif edilmişti bu. Halaları tarafından teklif edilmişti. Hayır demişti ben evlenmek istemiyorum. Fakat çok ağır. bağına dağ basıyor gibi Efendimiz'e ağır gelecek bu iş yapılmıştı. Eğer bir ayet ketmedilmesi melhuz olsaydı, işte bu hakikati ifade eden ayeti Resulullah ketmederdi. Ketmetmedi, edemedi. Ayetin mali ve istakulu lillazi an'ama Allahu alayh. Allah kendisine inam ettiği kimseye demiştin. Sen de ona inam etmiştin. Emsik aleike zawceke. Ailene sıkı sarıl, sakın onu boşama demiştin. Ve tukhfifi nefsike ma Allahu Allah'ın er geç ortaya çıkaracağı şey saklamak istiyorsun. Ve takşennas insanlardan korkuyorsun. Vallahu ahakku en Allah'tan korkman gerekir senin. Bu bir itaptı. Allah ne diyorsa onu yapacaktı. Allah'ın elinde, gasgalin elindeki kimin haline gelecekti o? Eğer bir ayet etmeseydi bunu ketme derdi. Ketmetmedi, emanetleri ayet etti. Ve bir başka hadisi şerifte aynı kaynak bize şunu anlatıyor. Bu da Enfal suresi cellesinde. Ma kana linabiyyin en yekuna lehu asra hatta yuskhina fil Yeryüzünde peygamber kök salacağı, kuvvet kazanacağı, sarsılmaz hale geleceği ana kadar onun esir alıp esirleri azat etmesi, esirler karşılığında fidye alması caiz değildir, doğru değildir. Bedir münasebetiyle oldu. Bedir'de kafirler esir alındı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ile istişare etti. Hz. Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, akrabalarımız, dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz ve kardeşlerimiz. Fidye alıp verelim. Hazreti Ömer de dedi ki ya Resulallah bana yakın akraban falanı ver. Ali'ye de akili ver. Ebu Bekir'e de oğlu Abdurrahman'ı ver. Falana falanı ver filana filanı kellelerini alalım bitsin bu iş. Bu Ömer'in celadeti. Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'in dediğini yaptı. Esirleri fidye karşılığı saldı. Allah'ın muradı o değildi. Hazreti Ömer'den dinleyelim gerisini. Biraz sonra geldim. Baktım ki oturmuş ikisi de ağlıyorlar durmadan. Ebu Bekir ve Resulullah. Dedim ya Resulullah niye ağlıyorsunuz? Söleyemediler. Hıçkırıktan söyleyemediler. Ya Resulullah söyle ağlanacak bir şeyse ben de ağlayayım dedim. Ve benim siz okudum ayet okudu. Mekanel nebiyyin en yekuna lehu esra. Bir peygamber yerde tam envacı karar dediği hale geleceği ana kadar dağlar kadar, kök salacağı ana kadar kafirlere güç ve kuvvet olmak üzere esirleri salması, fidye alması katiyen doğru değildir. Ama arkadan bir ayet, başka bir ayet buyuracaktır ki, siz şimdi onları yiyin. Allah o günahı, o kusuru bağışladı. Eğer Allah Resulü bir ayeti ketmetmesi düşünülseydi, bunu ketmeder söylemezdi. Zira bunda Allah'ın kendisine hitabı vardı. O emanete riayet eden, en emin bir müde gibi kendisine tevdi edilen şeyleri vakti mevudunda merhununda eda ediyor emanete hiyanet etmiyordu. Nasıl eder ki emanete hiyanet münafıklıktır. Emanete hiyanet edemez. O Allah'a karşı böyle emindi ve bu emniyet sağ solu adeta kök salmıştı. Halk ahali ona o denli güveniyordu ki o denli güveniyordu ki Bakire kızlarını teslim edecek birini aradıkları zaman götürür ona teslim ederlerdi. Zira 6 ay yanında kalsaydı onun boyunu pozunu bilemeyecek kadar onun yanında ondan uzak kalırdı. Kütüb-ü Hemse rivayet ediyor başta Buhari Müslüm olarak. Safiye validemiz. Zevcelerinden ve karın ciddiyetin timsali. Aslen Yahudi. Safiye binti Hüyey. Hayber'den gelmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Kendini dinlerseniz diyor ki, kocam babam Müslümanların eliyle öldürüldüğü için resul Ekrem benim nazarımda insanların en mebuzuydu. En çok kızdığım bir insandı. Sonra nikahı altına girdiğim zaman dünyada insanların en sevimlisi haline geldi. Çünkü o, onda öyle bir cazibe vardı ki, mübarek atmosferine giren onu sevmemesi mümkün değildi. Ebu Cehil gibi vicdanı tefessü etmiş insanlar dahi bir emanet münasebetiyle ifade eder siyer ve mazi kitapları. Onun karşısında tir, tir titrerdi ama yılan gibi zehirlemekten lezzet aldığı için, vicdanı tefessü ettiği için kendi, kendi kendiyle tenakuz içindeydi. Bu büyük kadın Safiye. Efendimiz itikaftayken yanına geldiler, teşerruf ettiler. Efendimizden şeref almaya geldiler. O da mübarek zevcelerini caminin kapısının dışına kadar götürdü. Öyle bir insandı ki başında bir sürü derdin yanında bir sürü de zevcesi vardı. Fakat bunlar kıl kadar kendisine hayat boyu gönül koymamışlardı. Nasıl korlar ki? Yanına geliyor koca peygamber sokakta yanına düşüyor ve onu bir noktaya kadar teşri ediyor. Buyurun diyor. O zevcelerini teşri ederken Buhari Müslüm anlatıyor bize. Ebu bu Davud'un Süne anlatıyorum anlatıyor? O esnada iki sahabi geçi verdi. Sahabi o kadar hassastır ki, hadis râüller o kadar hassastır ki, bu iki sahabi adını vermiyorlar da etrafçı dediğimiz hadis silahına göre bazı kimseler mizzi gibi kimseler diyorlar ki bu iki sahabi Abbad ibn Bişir ile Üseyd ibn Hudayirdi. Efendimiz'in yanından geçtiler, hızlı hızlı. Geçerken daha. Hemen onlara Alârisli kuma dedi. Olduğunuz yerde durun efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safiye validemizin yüzünün peçesini kaldırdı. Hâzihiye Safiye bint Huyey dedi. İşte bakın bu Safiye bint Huyey'dir. Maazallah ya Resulallah. Maazallah ya Resulallah sana güvenmiyor muyuz? Buyurdular ki inne şeytan yecrim min adam macratem. Şeytan insanın Damarlarının içinde kanıyla beraber dolaşır. Kalbine de uğrar. Gittiği ve uğradığı yerlere vesvese saçar. Endişe ettim. Benim emniyet ve güvenilirliğime karşı içinize bir şey atar. Ve büyük yorumu Şafii'den dinleyin. İmam Şafii diyor ki, Efendimiz Safiye Validemizin yüzünü açmasaydı, göstermeseydi, acaba bu kadın kimdi diye içlerine bir tereddüt girseydi, Abbad ibn Bişir de Üseyid ibn Hudeyr de kafir olurlardı. Çünkü peygambere karşı emniyetsizlik isnadı küfürdür. Fe <gülüyor> sadaka Şafii. de doğru söylüyor. Yerinde bir yorum yapıyor. Zira Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi Sellem eminler emini, es-sadikul Bu emniyet öyle köksalmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle ruh haline gelmişti ki değil sadece insanlara karşı emin olmak ve onun emniyet sıfatıyla mutasıf olması mahlukata dahi teşmil ediyordu bunu. Birisi, çocuğuna sen şu işi yaparsan sana şunu veririm. Soruyor ona. Mahazi kitaplarında görüyoruz. Hakikaten onu ona verecek miydin? Ya Resulallah o işi yapsın diye söyledim nasıl olur ki diyor. Ayatul munafikun 3. İza ve iza vaad akhlaf ve iza alameti üçtür. Konuşunca yanlış konuşur. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Münafık alameti bu. Ahdettiği zamanda da eder. Kendisine emanet bir şey tevdi edilirse hianet eder. Bundan çok rahatsız olmuştu. Bakın Birisi, başlayın. hayvanı çağırırken, bizde de yaparlar ya, külahını açmış veya başındaki ageli açmış, içinde bir şey var gibi hayvana göstererek hayvanı çağırmıştı. Onun içinde bir şey var mı yok mu onu öğrenince kaşlarını çatmış adama hitap etmişti. Sıkılmıyor musun hayvana karşı yalan bir tavır içinde bulunuyorsun. Emanetle bu kadar ittisaf etmişti. Ebu Davud'un sünni naklediyor. Bir seferden dönerken sahabe-i kiram bir kuşun civcivlerini almışlardı altından. Kuş gelip orada onların başında pervane gibi pervas edince bu hayvanı bu kalaka kim itti buyurdular. Bunu kim rahatsız etti götürüp yavrularını koysunlar. Biz yeryüzünde emniyetin temsilcileriyiz. Hayvanata dahi şamil olabilecek şekilde o bir emniyet ve güven kaynağıydı. Ondan akseden bu nurlar çevresini öyle aksetmişti ki Ebu Übeyde Hz. Muhammed misali bir emin olmuştu. Zaten o Ümmetin eminiydi. Eminül ümme Ebu Übeyde. Şam'da vali olarak bulunuyordu. Heraklius ordularla Şam'ı istirdağat etmeye gelince Az bir insan vardı yanında, bağışlayın. Cizye almış Hristiyanları himaye ediyordu. Heraklius'un ordusu karşısında dayanamayacaklarını anlayınca cizyeleri iade etti. Halkı topladığı bir kiliseye cizyeleri iade etti. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında yazıyor. Sonra da onlara şöyle dedi. Biz bu cizyeyi sizden, zekata benzer bir vergi, zimmilerden alın. Sizden sizi korumak için aldık. Şimdi sizi koruyamayacağız. Bunu almamız caiz değildir. Bunu size iade ediyoruz. Emniyete bakın. Sonra yine mazi yazarlarına naklediyorlar. Bütün ruhbanlar, papazlar kiliselere dolu dua ettiler. İnşallah gittiğiniz gibi döner, gelir ve bize hakim olursunuz. Allah sizin sayenizde bizi üsün, zulmünden, istibdadından korur. Ümmetin emini Ebu Bey'de emniyet telkin etmiş. Emanet sıfatıyla yaşamış ve görünmüş emniyet telkin ediyordu. Başka türlü dini anlatamazsınız. Hırsızı, uğursuzu kimse dinlemez. Niye dinlemiyorlar Avrupalılar bizi? Atalarımız gezdikleri her yere nur saçıyorlardı. Şimdi niye dinlemiyorlar? Çünkü emniyet telkin edemiyoruz. Bu bana başka bir şey daha hatırlattı. Koca Murat Kudavendigar, Kosova'nın kahramanı, milletin fedaisi, gerçek milliyetçi ruha sahip, beni şehideyle, eyle, ümmeti aziz eyle diyor. Ağzından çıktığı gibi arşi ihtizaza getiriyor ve kabul oluyor. Miloş hiç orada hançeri bağrına saplıyor. Ümmeti Muhammed, Türk milleti muzaffer, Murat Kudavendikar şehit. Kosova'ya gitmeden evvel Edirne'den geçiyor bu zat. Papazlar İslam ordusu arasına dağılmış, araştırıyorlar, tetkik ediyorlar. Bu ordu üzüm yediği bağların dallarına yedikleri üzümlerin paralarını asıyorlar. Ve sonu öyle yiyip gidiyorlar, birinden ihtiyaçları olan bir şey alırlarsa, hakkı olan bir şey alırlarsa onun karşılığını veriyorlar. Ertesi gün halkı toplayıp diyorlar ki, beyhude kale kapılarını bunlara karşı kapalı tutmanın manası yok. Çünkü bunlar gönülleri edecek insanlar. Böylelerinin emri altına girmeyeceksin de kimin emri altına gireceksin?